Atar, salih amellerle artar, maksiyetlerle eksilir. Ondan sonra imanın artma sebepleri, eksilme sebepleri bunları hepsini işledik biz de Ondan dolayı 90 ders sürdü. Ondan sonra imanın şubeleri, 73 şubeyi biz ayrı ayrı şerh ettik. O da bayağı eder sürdü. Ondan sonra meratubul iman, imanın mertebeleri. Onu da işledik. Ondan sonra ehli sünnet imamları iman hakkında ne söylemiş? Orada da yetmiş kusur imamın sözünü getirdik. Ta halifeden, birinci halifeden, sahabe-i kiram, tabi'inel izam, etiba'u tabi'inel alem, dört imam bugüne kadar hemen hemen bütün alimlerinin sözlerini hepsini getirmedik, meşhurlerinin bir kısmının sözlerini getirdik. O da nedir? Bizim anlattığımızı Onaylayan değil. Biz onların onayını size aktardık sadece. Bu çok fark eder. Ben bir söz getirdim. Bu söze destek alimlerden onayı getiriyorum. Bu nerede olur? İhtiyadi mesele olur Bir ictihad getirirsin, kıyasen alimlerden destek alırsın. Ama ben ictihad yapmıyorum burada. Çünkü bunun noktasını Resulullah koymuştur. Ben sadece onların ilmini aktarıyorum. Bir tene gelip şüphe için kim diyor? Bak bunlar diyor. Onu da onayladık, paketledik, gönderdik elhamdülillah. Ondan sonra imanda istisna onu da işledik. İmanda ehl sünnet istisna yapar. Şek babından değil ha? imanın bütün cereklerini yerine çimdür getiririz. Takva babından inşallah müminiz deriz. Ama ben müminim iddialı konuşamadım. Onu da işledik. Sonra İslam'da istisna vardır. Orada dedik İslam'da Diyemezsin inşallah ben Müslümanım. Nasıl olur? Ben çimdilik tespitidir, ben Müslümanım. İman takva meselesi olduğu için tezki edemezsin nefsini. Ama saflar siyah bayaz olsa evet ben bayaz İslam İslamım. Evet. Ondan sonra imanla İslam'ın farkı nedir? Onu da işledik. Ondan sonra telazum beyna zahiri vel batın içten dış birbirine bağlıdır. İç, dışın neydir? Aynasıdır. İçte ne var ise amelinde olur. Yoktur bir ben de desin muminim, çok imanlıyım ama o iman yansımasa azalarına, ameline. O iddiadır. Münafıklar da öyle diyor. Biz zahira hükmederiz. Bugünkü dersimiz Allah bize yardım etsin en önemli derslerden birisidir. İmanın meselesinde. O da nedir? Erkanul iman. İmanın imanın İmanın rükunları aslında biz tereddüt ettik. Arkadaşlar da istişare ettik. Bunu e, böyle yuvarla yüzeysel kısacası e, anlatalım yoksa detaylı anlatalım. Çünkü bunu başka derslerde biz Selefi Salih'in dersinde anlatıyoruz. E, sonra karar kıldık bunu detaylı anlatacağız. Çünkü bu kitap iman kitabının şerhidir. Bu da yeridir. İmanın rükünleri imana aittir. Onun için Allah yardım etsin diyoruz bize. Hem dilimiz düz getirsin. Nefis sokmayalım. Olduğu gibi biz ilme aktaralım. Yani köprü görevini selef ilmini bir gün aktarmakta hakkıyla yapmayı Allah bize nasip etsin. Öyle yapalım. Bu da çok sürer. İnşallah. Ne kadar sürer bilmiyoruz ama sürer. Çünkü iman rükunları esas meseledir, detaylı meseledir. Altı tane rükun var olarak açıklayacağız Bundan sonra imanın hakikati kitap üç kısımidir diyelim. İman bak burada yazıyor. İman hakikati onu zedeleyen şeyler onu bozan şeyler. Biz hakikatindeyiz. Ama hakikatinden ne kalmış bize şu anda? Erkanül İman İmanın şartları Onu işleyeceğiz inşallah Ondan sonra 3 tane imanın önemli mesele kaynmış. O da eğitimle ilgilidir O da çok önemlidir Bir gün önce insan arzu ediyor oraya getirin diyorum Çünkü bizim eğitim meselesinde Eksiğimiz var O da nedir İmanın nimeti İman nasıl bir nimettir insanın üzerine Onu anlatacağız bir de o nimetin semereleri nedir? Onu anlatacağız. Yani bir nimet eline gelse, sen eline bir vitaminli yeme aldın, bir meyve aldın. Bu meyvanın açgülüyorsun. İşte bu meyvanın faydası var, mideye faydası var, bağırsıklara, bu meyvede bu vitamin var. İmanın insana ne faydası var? Me e, meyveleri nedir? Onları e, açıklayacağız. Ondan sonra hakiki imanın faydaları nedir? Birinci imanın nimeti nelerdir? Sonra faydaları nelerdir? Ve ona, onların niyveleri nedir? En son o da çok önemli meseledir. Ben imanı taşıyorum dersen anlatabildim. Ben imanı taşıyorum dersen ehli imanın sıfatları nedir? Yani neyi üstleneceksin? O sıfatlar sende olsa ben ehli imanım de biliriz. Onu da işleyeceğiz inşallah. Bu kitabın üçte biri biter. İnşallah. Bunu da işlesek kitabın üçte biri biter. Ama ne zaman biter? O Allah ilmindedir. İnşallah biz arzu ediyoruz. erken biter. Çabuk acele yani Allah ömür verir bize düzgün bir şekilde. Bunları açıklarız. İnşallah. Selefin İmamlarının görüşüyle, onların tabiriyle, tanımıyla, mustalahlarıyla kendimizden bir şey katmadan. Zaten bu kitabın da önemi edebiyetsizdir. Edebiyet yoktur içinde. Sadece olduğu gibi bir artı bir nakil yapmışız biz. Evet, şimdi erkanul iman. İmanın rükünleri. Bu da altı rükündür. Bu derste de altı rükünü açıklayacağız. Birinci Allah'a iman. ikinci rükün meleklere iman. Üçüncü kitaplara iman. Dördüncü rasullara iman. Beşinci ahiret gününe iman. Altıncı kadere. Heyrine, heyri ve şerri Allah'tandır. Ona iman. Kaç der e, rükün oldu? Altı. Bu altı rükün imanda çok önemli şeydir. Yani imanı sen iddia ediyorsun. Yani ben imanın tanımını bildim. İmanın tanımı ehli sünnete göre kalpte itikat, dilde ikrar, azalarla amel. Ben bunu diyorum. İnanıyorum. Ne zaman ortaya çıkar bu? Bu rükümleri yerine getir. Atabildim mi? Bu rükünler, o sözün altında olmasa imanın imanın çökmüştür. Yani bu bir binadır. Altı tane rükün üzerine duruyor. Böyle altı tane kalem var. Bu bunun üzerine dur, tikmeleri. Bir tanesini çeksen bine düşer. Şu anda biz bir apartmanda oturmuşuz. Bir iş yeridir. Kaç tane tikme var içinde diyelim 30 tane tikme var. Öyle yapılmış ki bir tikmeyi çeksen bine çöker. Abi bu binede belki bir tikmeyi çeksek bir tarafı çöker. İmanda öyle değil. Öyle Allah subhanahu teala ayar vermişti. Birini çeksin hepsi bu dönem. Gider. Bir artı bir içidir. Yanlış kabul etmez. Evet. Şimdi imanın rükünlerini biz tek tek açıklayacağız. Allah izin verse çok önemli olduğu için çok detaylı, yani tam çok detay değil, orta. Ne böyle fazla datayı bıktırsın ne de fe'ile kısa bir şey anlaşılmaz. Yani adam en azından dinlerken bir musulman dersi desin ki evet iman rükünleri hakkında bir şey öğrendim öğretmeye de hazırım. Böyle işlesin karşı tarafı. Öyle bir şekilde şey yapacağız. Şimdi muellif burada bir ciriş yapmış. Önemli bir ciriştir. O cirişi Kardeş Eyüp okuyacak. Yine biz onu inşallah açıklamaya bakacağız inşallah. Evet. İmanın rükunları. Selefi salihinin yolundan giden ehli sünnet ve cemaat, itikat, amel, hal ve hareketlerde sağlam ve açık esasların üzerinde yürürler. Bu esaslar mübarek vahyin iki türüne dayanır. Allah'ın kitabı ve ister mütevatir ister ahad olsun peygamberinin sahih sünneti, onlar bir de sahabilen, tabi'in ve güzel bir şekilde onları izleyenlerden oluşan bu ümmetin selefinin anlayışı ışığında yol alırlar. Evet. Şimdi, bu giriş önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü biz hangi yolda gidiyoruz? Yol haritasını bilmemiz lazım. Yol haritası. Biz hangi yolda gidiyoruz? Sırat müstakimde gidiyoruz. Bir ucu nerede başlamış? Allah'ın emriyle elçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi bize getirmiş. "Buradan duyur başlayın, dün düz gidin. Kendinizi nerede bulursunuz cennetin kapısında." Ama bu yolların şartları var. Bu yolların şartları var, kriterleri var. E, bu yol bu yol nedir? O yolu bilmeniz lazım. Hangi yolda gidiyoruz? Çünkü bu yolun hakkını yerine getirmek için İmanın rükünlerini e, bilmek için ne yapacağız? İmanın rükünleri nedir, ne değil, nasıl olur? bunları biz nereden alıyoruz? Onun da şeylerini bilmemiz lazım. Evet, şimdi ehli sünnet vel cemaat, yani selefi salihin dediğimiz, çibiz olara mensubuz, o gruba o fırkaya mensubuz, bunlar da dedik nedir? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem telebelerinin uzantısıdır. Yani kimden geliyor? Sahaba, tabi'in etba'u tabi'in dört imamdan bugüne kadar bize böyle geliyor. Biz bunların ışığı altında ilmimizi almışız. Demek ki biz sağlam yerden almışız. Hiç kimsenin aklıyla amel etmiyoruz. Allah'ın emriyle amel ediyoruz. Bu çok önemli ince bir noktadır kimsenin aklıyla, görüşüyle amel etmiyoruz. Neyle? Allah'ın emriyle, Resulullah'ın emriyle yol çizgisi bize var, yol da hazır. Sadece bize kalıp bu yolu kabullanıp, amel edip adımımıza atalım. Evet. Ondan dolayı ehli şünnet, sünnet itikatta, fıkıhta, inançta bütün meselelerde dost doğru yolda gidiyor. Sırat-ı müstakim üzerinde gidiyor. Sırat-ı müstakim de nedir? Allah'ın yolu olduğu için hata yoktur içinde. Bu ne demektir? Biz akidemizi, dinimizi, emirleri nereden aldığımızdan eminiz. Bunu Ehl-i Sünnet üzerine basa basa söylüyor. Benim kaynağım nedir? Vahyeyn-i Şerifeyn kaynağımız var. Biri Allah'ın kelamı Kur'an'dır. İkinci Resulullah'ın sözü, fiili sünnettir. Resulullah'ın sünnetidir. Onun haricinde bizim kaynağımız yoktur. Bıçı kaynaktır. Bıçı kaynağı da anlamak için ne lazım bize? Alimlerin icma lazım. Alimler hangi alimler? Hakiki alimler çi peygamberlerin varisleridir. Bunlar da Çinden başlıyor? Resulullah'ın talebelerine. Sahabeler bu hadisten, bu ayetten ne anlamışlar? Biz de ne anlıyoruz? İşte ehli sünnet buradan belli ediyor. Nedir? He? Dost doğru yolda gidiyor. Saklam yolda gidiyor. Bu yol bizim için en saklam yol olduğu için eteklerinizi, eteklerini tutmuşuz, gaza da basıp gidiyoruz. Gaz nedir burada? Amel Ne kadar salih amel o kadar hızlı cennet. Anlatabildim mi? Burada müellif çok önemli bir şey zikrediyor. Budur ki Resulullah'ın sünneti, sahih sünneti geldi çor çoruna tabiiz. Tabi biriziz. Çor çoruna hiç kimseye tabi olunmaz. Sadece Resulullah'ın sünnetine tabi olunur. Çünkü o masumdur. Kendisinden ihtihad etmiyor, Allah'ın emrini bize aktarıyor. Biz de onun peşine gideriz. Saklandır ya. Eteğini tutarız, ya Allah deriz biz senden sonra Resuluna cuvandık. Kendimizi nerede buluruz? İnşallah cennetin kapsında. Ama nedir? Hadis sahih olacaktır. Sahih olduktan sonra Resulullah'tan zayıf mavzu değil. Sahih gelmiş de ona sarlıp devam ederiz. Hiç tereddüt etmeriz. Aklımıza da ne yaparız? Yol vermez, kapatırız aklımızı. Bir de bu sünnet meselesinde ne var? Mütevâtir var, ahad var. İnşallah bununla ilgili bir ders yapacağız. Mütevâtir hadisler, ahad hadisler nedir? Mütevâtir nedir? Artık bu hadisler bütün sahabelerden yalanlanamaz kadar hadis onaylanmıştır. Yani her çeşit hadisi durmuştur. Bütün sahabeler bunu duymuştur, hadis geliyor. Bu da kaç hadistir? Çok az hadistir. Alimler diyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini söylerken, nerede söylüyordu? Camide, seferde, yanında bütün sahaba yoktur. Resulullah vefat ettiğinde 1500 sahabesi vardır yanında. E, pardon, etrafında 10.000 bin tane sahaba vardır. Hüccetül vudahte on bin kusur sahaba vardır. Medine'de yanında beyat Rıdvan'da 1500-1400 sahaba vardır. Medine'de yanında devamlı Medine ehli binlerceydir. Bunlar, bu sahabalar Resulullah'ın bütün dediğini duymurdu İşliyordular, çalışıyordular. İşte camide ne duyduysalar onu. Buna da ne derler? Ahad. Ahad nedir? Bir sahabeden, iki sahabeden, üç sahabeden vs. Bu hadis nakl olunur. Bunu da biz amel ederiz ehli sünnet olarak. Ehli bid'at hayırlı biz bunlardan amel etmemeliyiz. Bunlardan ahçama alırız, ha? itikadı almayız. Mütevâtirden sorunumuz yoktur ne bizden ne ehli bid'at. Ama ahad hadis Cebra sahaba duymuş. Mesela Resulullah Abu Hüreyre ile yürüyor radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis dedi. Abu Hurayra bunu nakletti. Ya başka kimse yoktur Abu Hurayra'nın yanında. Gelsin desin, e, ben bunu duyarca'n filanlar da vardır. Kimse yoktur. O zaman bu hadis ahad'dir. Ama biz bakarız, Abu Hurayra sağlam mı sağlam mı? Abu Hurayra'dan nakleden hadisçiler tedvin, yazdıklarına kadar, Bukhari Müslim'e kadar, İmam Ahmed'e kadar hadisler ki kayıt altına alındı. Zincirleri nedir? Sağlamdır. O zaman o hadis bizim için geçerlidir. Bid'at ehli ne diyor? Bid'at ehli diyor ki, Ahad hadis bir sahabadan, ki sahabadan, yürüt sahabadan gelmişse, bunu biz emel ederiz. Yani namaz, zekat, hükümlerini amel ederiz. Ama itikat etmeriz. Çünkü biz çok sağlamlarız. Biz hadis tam sağlam olmasa, mütevatır olmasa itikada sokmalarız. İtikat hassastır. Eyvallah bu kadar çok güzel. Ama bu hassasiyeti bundan sonra bozuyorlar. E diyoruz tamam, Almadınız. Biz alıyoruz ahad hadisten. Siz ahad hadis elinizde azdır. Yüz kusur hadistir. Bazen en çok toplayan üç yüzdür ama sahih olan yüz kusur hadistir. E bunda bütün itikat yoktur. Ahad hadis, itikat mütevatir hadiste yoksa siz nereden alıyorsunuz itikatinizi? E diyorlar, biz aklımıza göre seçeriz onu. İşte burada feshettiler. Gördünüz mü? Hassasiyet gitti. Ne çıktı? İblisi yolu. İblis nedir? Akıl, mantık ön plana çıkar. Aklını çalıştırır. İblis kendisi akıldan dolayı Allah'ın emrine karşı çıktığı, ebedi azaba mahkum olduğu için insan oğlunu da buradan ne yapmak ister? Vurmak istiyor. Onun için bizleriz, biz ahad hadisten alırız. Çünkü sahaba, tabi'in, etba'u tabi'in, dört imam, ondan sonra gelen hepsi ahad hadisten amel etmişler bugüne kadar kim etmemiş ehli bidat kusura bakmayın siz bizim için bir hiçsiniz neden hiçsiniz çünkü deliriniz sözünün seneli yoktur itibarı yoktur alimler üstlenmemişler ayrıcası bizim alimlerimize karşıdır işte ehli sünnet ne kadar sağlam ayak basmış yere ne kadar sağlam yerdedir ne kadar sağlam kriterlerden yola çıkmış ortaya çıkıyor. İşte Ehl-i Sünnet diyor ki, akıl mantık bu konuda yürütmez. Bu konuda ne yapar? Kitap o sünnete sahabenin görüşüyle teslim olur. Bir de ehl Sünnet'in başka bir kriterleri var. Muhkem meseleler kaidedir bizde. Yani bu haramdır. Bazı şey kap Genel konuşulmuş. Biz genelden delil çıkartmarız. Biz mühkem alırız, müteşabih ki böyle de kabul eder, ayet böyle kabul eder, mühkeme savk ederiz onu. Ondan dolayı bizim akidemizde çetrefil yoktur. İşte halal haram meselelerini nereden çıkartıyoruz? Mühkem ayetlerden çıkartıyoruz. Onun haricinde akıl, mantık, Ha? felsefe başka dinlerin, filozofların görüşleriyle yani çeşif yani işte bu benim aklıma yattı Bulardan... ah, itikat bizde yoktur bizde ne var itikat sahih senetle Resulullah'a gelmişse oradan dinimizi alırız çünkü itikat meselesinde nokta koyulmuştur Çin iştihat kapısı kapanmıştır adenzeye de itikat bize gelmiştir biz geldiği gibi de amel ederiz. Evet. Onlar bu iki vahye teslim olurlar. Bunların arasını birleştirir, müteşabihlerini muhkemlerine gönderirler. Büyük bir saygıyla onlara itaat ederler. Bu iki vahiyde ihtilaf etmezler. Cemaatlere ve gruplara ayrılmazlar. Allah'ın sağlam ipine sımsıkı sarılırlar. Kısa akıllarla, batıl kıyaslarla, felsefeyle ve keşif ve zevk gibi bahanelerle bu iki vahye karşı çıkmazlar ehl sünnet ve el göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinin temel esaslarını yeterli bir şekilde açıklamıştır. Artık hiç kimse bu esaslar üzerinde yeni bir şey ihdas edemez ve bu yeni şeylerin dinden olduğunu iddia edemez. Evet şimdi ehli sünnet bak orada e, ne dedik ehli sünnet ihtilafa düşmez. Ne de düşmez? Arkadaşlar birinci paragra paragrafta güzel bir söz dedi. Dedi bu çinassa teslim olur. Evet biz teslim olmuşuz. Aklımıza demişiz Bayros sen git. Sen burada çalışmayacaksın. Nerede Allah'ın emri önünde? Çünkü çalışsak iblis gibi oluruz. Aklı nerede çalışırız? Allah'ın emirlerinde çalıştırız. Yok önüne çıkartırız. Emirlerinde çalıştık babamız Adem gibi oluruz. Ha? Onun yolunda gideriz. Onun da nihayet yolu neresidir? Yeri cennettir. Ama bu aklı Allah'ın emrinin önüne iblisin yoluna gideriz. Onun da yerine neredir? Ebedi olarak cehennemdir. Allah korusun. Şimdi burada bir güzel söz var. Diyor ki, bu ehl-i sünnet, buçı kaynağa teslim olurlar. Akan su Ne demiş atalarımız? Şeriatin çestiği varmak acımaz. Bu teslim yaitin kimmetidir. Acımaz. Yani çok güzel nübüvvet sözünden gelen bir söz gibidir. O kadar güzeldir Türkçe'de. Şeriatin çeşitleri varmak acımaz. Çünkü Allah emretmiştir. Bundan dolayı biz ihtilafa düşmeriz. Neden düşmeriz? Çünkü teslim olmuşuz. Bir, ikinci diyor tam tersine ehli sünnet bu konuda sımsıkı Allah'ın ipine sarılmıştır. Allah'ın ipi nedir? İnsanı kurtarır. Neden kurtarır? Şeytanın tuzaklarından, dalalet yolundan kurtarır. Burada ip niye demiş? İp cinayettir. İnsanı bir derelere düşmüşsün, bir kuyuya düşmüşsün. Seni ne kurtarır? Çıkartır, ip kurtarır. Ama ip ince olsa kopar, korkarsın, tutamasın eline ama halat gelse senin için sarıldım mı da vah bu sağlamdır. Yukarıdakiler de canı gönülden çekiyorlar beni, ben kurtardım derse. İşte Allah'ın ipi nedir? Sağlam yol, şeriatidir. Bu da kinayettir. İp yukarıdan gelir aşağı. Allahu u Teala nerededir? Erşin üzerine istiva etmiş, oradan bize gönderiyor. İpini bizi kurtarsın, yanına cennete götür. Biz ipe sarıldık, cennete bize çekiyorlar. Sırat-ı müstakim de, Budur cennetin yoludur işte. İyidir bu ipe tutmak için biz ne lazım? Birinci aşama lazım. O da nedir? İhtilefe düşmememiz. İhtilefe düştük o diyor sen çek ben atlayayım o diyor bu öyle değil bu ip sağlam değil o işte, ne olur? İhtilefe düşeriz. He? İhtilefe düşsek hiç kimse cennete varamaz. İhtilefe düşmemek için buçuk konuya teslim olmamız lazım. Evet. Ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin esaslarını apaçık belletmiştir. Noktayı da koymuştur. Bize ihtiyaç olan dinde yeni şey keşfetmek değil. Mevcut olanları uygulamaktır. Noktada koymuştur itikatta özellikle hadi sen uygula. İnan, amel et. Evet. Bundan dolayıdır ki onlar bu büyük esaslara sarıldılar bidatçilerin lafızlarından sakındılar ve şerhi lafızlara yapıştılar. Bu sebep nedir ki onlar selef-i salihinin doğal ve gerçek uzantısıdırlar? Neden selef-i salihinin doğal ve gerçek uzantısıdırlar? Çünkü iftilefe düşmediler. sahabede düşmedi. Çünkü emirleri kabul ettiler sahaba da kabul etmiştir. Anlatabildim mi? Bidat lafızlardan uzak oldular. Yani Resulullah ne lafz etmişse Allah-u Teala'nın isimde, sifatında, şeriatta, itikatta kendilerinden fazla hiç koymadılar. İblis gelir burayı bozar. Allah, اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى Rahman, arşe istuvetti. E burada biz bunu ne biliyoruz? Sahabe ne biliyordu? Sahabeye deseydim bunu derdi. Evet, allah Teala arşin üzerindedir. Ama şeytan gelir bunu böyle demez. Ya Allah Teala ilmiden oradadır, kendisi her yerdedir vesaire. Ne yapar bunu? Bu bid'atçı lafızlardır. Sahaba bundan uzakydı Dört imam bundan uzağıydır. O zaman ne olmuşlar? Onlar sahabanın doğal olarak neydir? Uzantılarıdır. Biz dört imamın peşinde geçsek uzantısı. Ama matro diye uysak ne oluruz? Uzantıları olmaz. O kadar basit. Biz Fıkhta dört imam bizim için büyücüyse itikatta da büyüktür onlara tabi alıyoruz. Biz hakkıyla dört imama tabi olanlardır. Fıkhta da ve itikatta da. Ondan dolayı biz onlar Resulullah'ın telebelerinin uzantısıdır. Bu konuda da itikat konusunda da fıkıh konusunda da hakkıyla ehl-i sünnet onların uzantısıdır. Evet. Konuyla da ilgili nedir meselemiz? İmanın şartları, bütünleri, usulları. Bu konuda da birebir diyoruz düristirce mutamet. Tıp atıp, atıp yeniden mutamet. Motomot nedirin uzantısıdır? Sahabeden gelen meselenin uzantısıdır. Bir vürcül, bir nokta, bir fetha, bir ütre fazla koymamışlar. Olduğu gibi bize geldi. Onun için biz itikad derslerimizde her zaman iddialı konuşuruz. Bir sahaba bizim dersimize gelse evet diğer biz bunu o zaman Resulullah'tan da bunu öğrenirdim. Lafızlar her şeyler aynıdır. Evet devam et. Onların iman esasları konusundaki itikadı altı rübünün tasdik edilmesi şeklinde özetlenir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril adresinde kendisine iman hakkında soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanmandır. Ve hayrı ile ve şerri ile kadere inanmandır. Evet. Bu konuda da Ehl-i Sünnet imanın şartlarına Resulullah'ın meşhur Cibril hadisi var. Uzun bir hadistir. Bunu bir arabeye açıklamıştık şey dersinde. imanın İslam'ın tanımında. İnşallah bunu da özel bir ders. Cibril hadisi dersi. Biz çoktan Musa kardeşe söz vermişiz. Bunu bir altı derste şerh edelim. İnşallah zamanı gelse onu da yaparız. Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam Resulullah'tan soruyor. Bedevi, Arabi kılıfında gelmiş. Soruyor ya Muhammed diyor imanın rükünleri nedir? Resulullah da diyor en tu'mine billahi. Allah'a iman edersin. O kutubihi kitaplarına varusurihi resullarına elçilerine. وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ Kaderin de خيرine, şerrına Allah'tandır diye iman edersin. Hadis Bukhari Müslüm'dedir. Ehl-i Sünnet imanın altı şertini bu hadisten almıştır. Bu nedir? İmanın altı şerti nereden çıktı dedik? Bu hadisten çıktı. O zaman biz çocukları ezberlettiriyoruz. İmanın kaç şerti var? Altı delil, bu hadis. Bir de İslam'ın kaç şerti var? Beş. Delil, onun da beşi var. Resulullah diyor, iman, e, İslam beş şert üzerine kurulmuştur. Beş rükün üzerine, beş rütun üzerine kurulmuştu İslam. Şehadet, namaz, zekat, oruç, haç. Birini çeksen iman, İslam çöküyor. İman da altı şart üzerine kurulmuştur. Birini çeksen iman çöküyor. Evet, bu hadis Ehlü Sünnet'te kaynaktır. Evet, devam et. İman bu altı rükün üzerinde ayakta durur. Bunlardan herhangi birisi düştüğü zaman bir kimse kesinlikle mümin olamaz. Çünkü imanın rükünlerinden birini kaybetmiş olur. İman ancak bütün rükünleri üzerine ayakta durur. Nitekim bir binada ancak kendi rükünleri tamam olduğu zaman ayakta kalır. Bu sebeple imanın kitap ve Sünnet'e uygun sahip bir şekilde tam olabilmesi için mutlaka bu altı rükünün de bulunması gerekir. Bunlardan herhangi birini inkar eden kimse iman iddiasında bulunsa ve İslam'ın bazı rükünlerini yerine getirse bile mümin olamaz. Evet. Bu rükünler dedik altı rükün olması olmazdır. Önemli meseledir. Onu bildik. Burada bir sorun var. Bir kısım insan bu an rükünlere iman ediyorum ama birine iman etmiyorum. Çafirsin. Hepsini dört dörtlük yerine getireyim. Doğru değil. Mesele versek. Mesela bir denesi diyor ki ben her şeye iman ediyorum. Anlatabildim mi? Ama peygamberlerde Hazret İsa peygamber miydi, peygamber değil miydi şüphete düşmüş. Bunu halledir imansızdır, çafirdir. Bir artı bir ki bunun şakası yoktur. Anlatabildim? Onu için imanın meselesinde. Bir önemli mesele var. iman ehl-i sünnete göre iman meselesinde. İnan meselesinde hepsine birebir inanman lazım. Ama amele döktüğümde bir kısmını yerine getirmesen iman burada tecziye, parçalanmayı kabul eder. Ama inanç paketi geldiğinde kabul etmez. Bu çok hassas mesele arkadaşlar. Buradan insan tekfirci olur, buradan insan murciye olur. Yan harici olur yan murciye olur. Bu meseleyi anlama, anlamıyorlar. Bu mesele anlaşılırsa insan ne hariciliğe kayabilir ne mürciyeye kayabilir. O da nedir? Bir daha tekrar diyeyim. İman bir pakettir. O paketin içinde ne var? İslam'ın bütün Allah'ın istedikleri emirler var. İtikatler var. Anlatabildim mi? Bunu iman et, etmen lazım. Hepsini desen bu paketi ben kabul ettim. Ama desem bu paketi kabul ettim. İçinden bunu bunu çıkartırım sadece. Çafir olursun. Kabul etmemiş olursun. Bunu anlaştık mı? Anlaştık. Eydir bu paketi ben hepsini kabul ediyorum. Bulamakta bir kısmını aksatıyorum. İman ediyorum ama aksatıyorum. Burada iman parçalanmayı kabul eder. Seni çifre götürülmez. Sorarız. Allah Teala kıyamet gününde sorar. Dünyada yöneticiler sorar. Gel bakalım niye onu yerine getirmedin? Mazeretim vardı, bilmiyordun. Ama imanda hakikati kabul etmen lazım. Aden kabul etmen lazım. Bu bu mesele de önemlidir. Şimdi bu girişten sonra biz bismillah ya Allah derim, neye başlayalım? He? İmanın rükünlerine başlarım. Bunu şerh ederim. İnşallah bugün başladık. Ee, i̇nşallah Allah bize ömür vermişse bunu de bitiririz. Biz herde arzu ediyoruz ömrümüz uzansın. Anlatabildim mi? Onun için Allah alimler diyorlar ki e, fıkıhtandır, bir deneye demeyeceksin Allah ömrün uzun etsin. Bu aslında dua değil, bu bedaadır. Allah ömrün uzun etsin güzel bir şey değil. Allah sen, yolunda senin ömrünü uzun etsin. Bu daha doğru doğadır. Çünkü Resulullah diyor ki bir denenin ömrü uzandı Allah yolunda doldu o nimettir onun için. Terazili amel ağır basar. Anlatabildim mi? Ama adam var e, Allah yolunda değil yen bid'atçidir, yen fasik'tir, facirdir, ömrü uzandıkça günah ederdir diyor. Onun için ne diyeceksin? Allah senin ömrünü kendi yolunda uzatsın. Yani mümin olarak uzanasın. Bu çok önemli bir meseledir. Evet. Şimdi birinci rükun. Birinci rükunlu şerhine Bismillah başlayacağız. Bu da en önemli rükundur. Asasın aslıdır. Aslın özüdür. Sermayasıdır. Mayasıdır. Her şeyin başıdır. O da nedir? Birinci rükün Allah'a iman. Allah'a iman nedir? Her şeyin başıdır. O birisiler hepsi buradan kaynaklanır. Onun için biz başı sağlam tutsak, sağlam anlasak gerisi gelir. Bu başı sağlam anlamadıkça Allahu Teala'yı hakkıyla tanımadıkça, iman etmedikçe gerisi de yanlış olur. Onun için allah Teala diyor ki Allah'tan hakkıyla kim korkar? Alimler korkar. İnnemâ yekşallâha Ha? min ibadihil ulema kullu Kulların kullarından en çok korkan Allah'ın kullarından alimlerdir. Allah'tan en çok korkan alimlerdir. Neden alimler en çok korkar Allah-u Teala'dan? Çünkü hakkıyla Allah-u Teala'yı ne yapıyorlar? Tanıyorlar. Yani sen bir adam, sen hakkıyla bu adam sana zarar verir, ne yaparsın? Ondan kaçarsın. Çünkü tanıyorsun onu. Ama tanımayan ne yapar? Gider ona sataşır. Bir dene de bakarsın, bu adamın elinde her şey var, istediği şeyi sana verir. Sen o adamı tanımıyorsan, kal almazsın, saygı göstermezsin, o adamı kaybettin. Onun için Herden şerri Müslüman tanıdıkça onlardan kendini kurur. Herri atar, şerden kurur. Demek ki tanımak çok önemlidir. E biz dinimizdir, asas Rabbimizdir. Bunu iyi tanıyacağız. Şimdi dedik ki Bismillah deyip buna başlayacağız. Bunun da üzerinde biraz fazla duracağız. Çünkü imanı kurtaran mesele budur. Biz geldik işin başına tabir ise. Evet. Okuyorum, biz de tek tek açığlayacağız inşallah. Birinci rükun, Allah'a iman. Allah Tebareke ve Teala'ya iman etmek. Onun varlığını, rububiyetini ve uluhiyetini, yani sadece onun ibadete layık olduğunu ve isim sıfatlarını, yani kemal ve yücelik sıfatlarına sahip olduğunu kesin bir şekilde tasdik etmek, kamil manada ikrar etmek ve tam olarak itiraf etmek, izleri kulun davranışlarda görülecek bir kalp huzuruna kavuşmak, Allah'ın emirlerine bağlanıp yasaklarından sakınmaktır. Altın suyu var ya onu yazmamız lazım. Altın suyu da az gelir. Aratabildim. Çok önemlidir. Bu tanımı açıklayacağız inşallah. Bunu da kalbimizde yer edeceğiz. Önce Allah nedir? Lafzu celal. Bizim Rabbimizin adıdır. Öz adıdır. i̇sm alem. Teala kendi adıdır. Has adıdır. Hiç kimse bu adı kendine veremez. Kökeni ilahtan gelmiş. İlah nedir? Bir taneye ibadet ediyorsun ondan gelmiştir. Bu ilahtır. Anlatabildim mi? Çive ibadet ediyorsan o senin ilahındır. Nefis havaya ibadet ediyorsan o senin ilahındır. Allah nedir? Yani herkes bütün mevcudan Allah hariç bütünü nedir? Yaratılandır. Allah hariç bütün evren tek ona ibadet ediyor. Tek ona yöneliyor. Tek ondan istiyor. Bu ismi de kim hak etmiştir? Allah-u Teala. Onun için Allah ismi alemdir. Ondan dolayı caiz değil hiçbir lügette Allah'tan başka isim kullanmak. Meselen Türkler caiz değil Tanrı kullansın. Çünkü Tanrı nedir? Alihedir. Karşılığı alihedir. Arapcada da var. Alihe nedir? İbadet olunan. Bunda batıl da var. İnsan batıla da ibadet edebilir. İneye ibadet eder. Betona ibadet eder. Tahtaya ibadet eder. İnsana ibadet eder. Heva nefsine ibadet eder. He? Orta Asya'da çok çörçün şeylere dersi tenzih ederim. Şeylere ibadet ediyorlar. Bunun ne de adı? Tanrıdır. de huvadır. Anlatabildim mi? Fars'a da huvadır. Bunları biz kullanmamamız lazım. İslam geldi, bunları kaldırdı. Arap'ta da vardır, Aliha. Ama hak ilah var, batıl ilah var. Hak ilah Allah'tır, adı var. O zaman edres gösterilmiş bize. Onun için... Tanrı aşk hakkı için demeyeceğiz. Allah hakkı için diyeceğiz. Tanrı benim tanrım Bozkurt'tur. He? Ben Bozkurt'a inanıyorum. O bizi kurtarmış. Olmaz. Bu İslam'dan önceydi. Anlatabilirim. Benim tanrım heykeldir. Benim tanrım puttur yani. Benim tanrım kadındır. Her şey diyebilirsin. Var bunlar hepsi var. Onu için benim Rabbim diyemezsin. Benim Allah'ım puttur diyemezsin. Bu Allahu u Teala'ya hastır. Onun için ne dememiz lazım? Allah, lafz-i celaldir. Evet. Allah'a iman nedir? İman nedir? Allah nedir dedir? Bizi yaratan, evreni yaratan, he? isimleri var, sifatları var, kimliği var. bunları geleceğiz. Tanıdıktan sonra bu Allah'a iman etmemiz lazım. İman etmemiz ne demektir? Bu da hassas meseledir. Yani bir de diyor ben Allah'a iman ediyorum. Ne demektir iman ediyorum? Bu demektir ki ben Allah'a kalbimle inanıyorum. Neyine? Bütün kimliğine. Ondan sonra dilimle de bunu ikrar ediyorum. Evet ben bu bu bu, bu Allah'a iman ettim. Eşidin, duydum duymayın demeyin. Ondan sonra o Allah'ın verdiği bana ne istiyor benden ne istemiyor? Onları da yerine getiriyor. İman etmek budur. Şimdiden biz şeytanın önünü keselim. İlanın başını keselim. İlanın başını kesen ne olur? Gerisi ipe döner. Şeytan işleyemez bizde. Şu anda biz ne yapıyoruz? Allah'a iman nedir bilelim. İrcanın önünü kesmek için iman budur işte. Ben Allah'a iman ediyorum. İşte budur. Eydir. Allah'ın iman etmek nedir? Allah'a tasdik, ikrarun kamel ve i'tirafut tam. Tasdikun jazim. Kalbimde öyle inanırım ki tasdik ederim kesin. Şüphe, tereddüt de mahal yoktur. Nasıl ben inanıyorum elimde bu kalemi tutmuşum. Bu kalemdir. Bir de ne desem bana bu kalem değil, çubuktur. Ne derim ona? Ha? Yok diyorum bu kalemdir. Ben inanıyorum. Sen sabaha kadar de bu çubuktur ben seni inanmam. Bu nedir? Tasdikum cazim. İkrarun kamil nedir? he Ha? Hakkıyla ben ikrar ediyorum bunu. Evet. Ben Rabbime inanıyorum. Bunu ikrar ediyorum. Söylüyorum. İster dilimden ister amelimden. İ'tirafun tam. Tam olarak ne yapıyorum? Tam itiraf da ediyorum. Yani ne? bu da nedir? İmanın tarifidir işte. Yani kalbimde dilimde amelimde Allah'ı iman ettiğimi ispat ediyorum. Budur iman. Allah'a iman budur. akıllı olan, laftan anlayan bu ders burada bitmiştir. Ama şeytan bırakmıyor. Evet diyorlar Vallahi tamamdır. Yarın gelir şeytan bıdı bıdı insanın ins şeytanları vasıtasıyla ne yapar? Vesvese verir. Ha bu böyle de olur, böyle de olur. Biz şimdi, bura kadar dersimiz bitmiştir ama biz yolları kesmek için biraz açıklamamız lazım. Kurna bucakta bir yerden kaçama var iç orlarda da kapatmanız lazım. Tabiri caizliyse. Şeytanın bütün giriş noktalarını nefsinize kapayacağız. Şimdi iman Allah'a iman dedik önceden neden başlar? Allah'ın varlığına iman. Kalbimle, dilimle, amelimle neye iman ediyorum? Allah'ın varlığına. Allah var mı? He? Emennâ ve Eyde Allah var. Kimse gidip Allahu Teala'yı gördü mü gelsin bize desin Allah var. Ha? Şeytan gelirse ne de sen ne dersin? Naud billahi mineşşeytanirracim. Resulullah mı min öğretti? Şeytanın vesvesesinden Allah razı. Allah Teala var, inanıyoruz. Nereden biliyoruz? Fiiliyle biliyoruz. E kendisini niye görmüyoruz? Orası Allah'a aittir. Hikmeti nedir? Hikmetini de bize bilindirmiş. Nedir hikmeti? Diyor ki ben gaybim. Beni görmek kolay değil. Benim emirlerime uyacaksın. Yassağın önünde duracaksın. Sınava gireceksin. Sınavı başarılı ile geçtin. Gelip benim yanımda cennette beni görebilirsin. Geçmedin sınavı. Sen yerinde kalırsın. Beni ebedi göremezsin. Arkadaşlar var mıyız Rabbil Alemin'i görmeye? O zaman sınavı geçeceğiz, hakkıyla yerine getireceğiz. allah Teala'nın vücudu nedir? Gayb'tir. Gayb nedir? Ha? Gayb, gözden görünmeyen bir meseledir. Ama kalpten akılden idrak edilen bir meseledir. Gayb budur. Gözden göremeyiz ama akıldan idrak edebiliriz. Biz Allah Teala'yı gözden görmeyiz ama akıldan idrak ediyoruz. İşte aklın nimeti gördünüz mü nerede çıktı? Akıl olmasa insan hayvanlardan ne farkı var? Hazret adam aklı mı dedi işte? Ha, i̇blis aklı nedir? Allah'ın emrine öndü. Öndüne çıkar. Şimdi biz Allah'ın varlığına ne, neden iman ediyoruz? Çünkü izi var. Yer üzerinde Allahu Teala'nın izi var. O izinden biz allah Teala var diyoruz, iman ediyoruz, koşarak da gidiyoruz cennete inşallah allah Teala'yı görmeye. Allah hepimize, o bütün Müslümanlara nesip etsin cemalini. Evet, bu birinci mesele. Bu her şeyin başıdır. allah Teala gıybtir. Bak, birinci bakara suratında, surasında ne diyor? Elif la min, lalikel kitabu la lil muttakin. Muttekinleri şerh ediyoruz. الذين يؤمنون بالغيب. Bak, muttaqilerin sıfatı nedir? Cennetliklerin Allah Teala'nın yanında cennettekiler muttakiler. Bunların sıfatları nedir? Yu'minun bil gayb. iman ederler. Ve yuqimun salat Ondan sonra namaz, Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Gaybe iman etmek nedir? Gaybın başı nedir? Dinimiz gayb dinidir. Başı nedir? Allahu Teâlâ'dır. Cennet gayiptir, cehennem gayiptir, melekler gayiptir, cin gayiptir bizim için. Bunun başı nedir? Allahu Teala'dir. O zaman Allahu Teala'ye iman etmek nedir? Ha? İmanın başıdır. Gaybın başıdır. Biz Allahu Teala'ye iman ediyoruz. İyi Burada Allahu Teala'nın üç tane bu tanımda üç tane çimliği var. Üç tane Allahu Teala'yı tanımak için çimliğini alimler üçe bölmüşler. Ona geleceğiz teker teker. Bu Çimlikler nedir? Biri rububiyettir. O bilisi uluhiyettir. O bilisi isim sıfattır. Bu üçünde Allahu Teala'yı tekleyeceğiz. Tevhid edeceğiz. Bu üçünde. O zaman biz hakkıyla Allah Teala'ya iman etmiş oluruz, tevhid etmiş oluruz. Eyidir. Bu üçü bir yana gelir. Diğer bu taksimi nereden çıkarttınız siz? Allah Resulü Kur'an'da bu taksim yoktur. Ayrım yoktur. Nereden çıkarttınız bunu? Bidat işlediniz. Hayır. Bu taksim var. Kur'an içeriğinde de var. Hadiste de var. Ama nedir? Resulullah adını koymamış. Evet. Tabi'in alimleri adını koydular. İyidir. Tabi'in alimleri niye adını koydular? Çünkü o kadar kapı, içtihadi meseledir, aralanmıştır. İçtihad ettiler, koydular. Kabul etmeseniz, delil verir size, Nasıl usul-u ilmi diye yok iydır? Ama niye bir şimdi her şey kabul ediyor onu? Havâid fıkhiye diye bir şey yok her herkes kabul ediyordu onu. ''Fıkh babları diye yok iydır, onları da kabul ediyoruz. Ee, ''Luga arabiye'' Arapça, ''Belagat nahiv, vasıh yok iydır. Ama bunlar yazıldı, her herkes kabul ediyor. Bu da o bab dendi. Nedir bababın adı? İş kolaylaşsın diye bir, çiğ, üç, dört iş kolaylaşsın diye, ümmet anlasın bunu diye yaptılar. Nasıl Hazreti Ömer ordu ne yaptı? Defter tuttu, adlarını verdi, e, isimleri yazdı. Yok idi Resulullah zamanı bunda. Bu caizdir demek. C evet caizdir. Şimdi üç mesele var. Bu üçünde Allahu Teala'yı tevhid ettik, tekledik sadece onu buna aittir dedik. Biz Hakk'il Allah-u Teala'ya iman etmişiz. Yani Allahu Teala'ya cennette onu görmeye istiyorsak bu üçünü yerine getirmemiz lazım. Kısacası budur. Birinci nedir? Rububiyet tevhidi. Rububiyet nedir? Yani Allahu Teala Rab'dir. Tek Rab odur. Rab nedir? Türkçe'si terbiye, terbiye eden, mes'ul olan. Mesela baba evin rab'bidir. Neden evden mes'uldür? Hidâcetini mal getirir, emniyetlerinden, eğitiminden baba mesuldür. Bu evrenin kim mesuldür? Teç, biten. O da kimdir? Allahu Teala. Her şeyi o yapar. Yağmur yağdırır, hayat verir, öldürür, değil mi? Hastalık verir, şifa verir, yetişir. Kim? Bunu hakkıyla desek Allah bu fiillere teç o, ortak koşmasa ona. Şirk nedir? Ortaklıktır işte. Başkası da yapabilir. Yen yani Allahu Teala başkasına bir vekalet vermiş haşa. Bu şirktir. Allahu Teala'ya tek Allahu Teala'ya rububiyeti teslim ettik. Onayladık biz muvahhid. Bu bir rububiyet. İkinci ulûhiyet. O da nedir ulûhiyet? ibadet meselesinde bitiyor. Üluhiyet nedir? Bütün amellerimiz Allah'a yönelmesi lazım. Rububiyetin, kısaca tanımını alimler ne demişler? Allah'ın bütün fiillerinde onu tekleriz. Allah ne fiil yapmışsa sadece o yapabilir. Başkası ortak yoktur. Eşi benzeri niddi yoktur. İns uluhiyet nedir? Bütün ibadetlerimiz sadece Allah'çıdır. Kulun fiili sadece Allah'çıdır. Ben kalktım, Allah'a tevekkül edeyim. Ya Allah! Ya Abdülkadir desem ne olur? Şirk koştum. Ya Allah demem lazım. Çünkü Abdülkadir beni yardım edemez. Anlatabildim mi? Kim yardım eder bana? Allah-u Teala sadece. Tevekkül, istiğasa, tevessül, ee, korku, namaz, had, zekat, oruç, sadaka, kim hiç olur? Bütün fiillerimi Allah'a yönettim. Nedir bu? Rububiyet tevhidi. Ve öluhiyet tevhidi. Üçüncü tevhid nedir? İsim ve sifat. Bu da nedir? Allahu Teala'nın bir kimliği var. allah Teala bir yok değil. Bir zat. Anlatabildim Bu zadın bir kimliği var. Biz görmemişiz onu. Geyb'dir. Ama kendisi vasfetmiş kendisini bize. Yen kendi dilinler. Kur'an'dan yen Resulullah'tır. Benim elim var. Gözüm var. İşitirim. Görerim. Rahmetim var. Gazabım var. Bunlar nedir? Allah'ın isimleri var. Rahmandır, Rahim'dir, Gafur'dur. Bir de sıfatları var. Bu sıfatlara hakkıyla iman edip ve bu sıfatlarda da bir ölçü var. Leyse ke mitlu şey. Onun eşi benzeri dengi yoktur. Ona da inandık. Allahu Teala'yı hakkıyla teklemiş. Anlatabildim. Bu üçünü yerine getirdik. Biz neyi yaptık? Ülubiyeti yerine getirdik. İsim sıfatı yerine getirdik. Ha, bu üçünü yaptık. Tevhidi yerine getirdik. Tevhidi yerine getirdik. Hakkıyla Allahu Teala'ya iman ettik. Burada bu da ne demektir? Bu üçünte üç tevhid ne demektir? Allahu Teala'ya hiçbir şekilde ortak koşmamaktır. Ne sıfatında, ne özelliğinde, ne ilminde hakkıyla Allah tektir. Şeriki yoktur kalbimiz bunu itmi inan edecektir. Bu üç şifada kalbimiz mutmain olacaktır. İtikad edecektir. iman edecektir. Ondan sonra ikrar edecektir. Ondan sonra bunun izi Allah'a imanın izi amellerimizde göründükten sonra biz muvahhidiz. Allah'a hakkıyla iman etmişiz. İman bu kadertir. Evet. Şimdi biz bu üç tevhidi her birisini bir derste yapacağız. Yani bu kısacası giriştir. Şimdi bunları açıklayacağız. Evet ne kaldı onu da okuyalım. allah Teala'ya iman etmek İslam inancının temeli ve özüdür. Bu asıldır. Diğer bütün inançlar buna bağlı olup bu asıldan kaynaklanır. allah Teala'ya iman etmek onun birliğine, ibadete layık olduğuna isimlerine ve sıfatlarına iman etmeyi içerir. Çünkü Allah'ın varlığı şeksiz, şüphesiz kabul edilen şeylerdendir. Onun varlığına fıtrat, akıl, din ve duyular delalet eder. Allah-u Teala'ya iman etmek, tevhidin üç türüne de iman etmek, onlara bağlanmak ve onlarla amel etmek demektir. Evet, şimdi Allah'a iman etmek ne demektir? Bu dedik itikadın başıdır, en önemlisidir, en zirvesidir. Gelen itikadlar nedir? Buna bağlıdır. Asılların aslıdır en önemli meselelerden birisidir temeldir, kaidedir Allah'a iman eden felah bulur, nacat bulur, kurtuluş bulur, her şeyin özüdür, bütün din bura bağlıdır yani öz merkezdir Allah'a iman etmek, bütün ibadetler bütün inançlar Allah'a imana nedir? mensüptür, Allah'a iman etmesen bütün ibadetleri yerine getirsen ne olur? boş laftır Demek ki her şeyin başı Allah'a iman etmektir. Kim hakkıyla iman etti o hakkıyla İslam'ın özünü almıştır. Kim iman etmedi hakkıyla o nedir? Uzak durmuştur. Allah'a iman etmek ki? hakkıyla rububiyeti yerine getirmektir. Öluhiyeti yerine getirmektir. isim sıfata inanmaktır. Buna da Allah'a iman etmek bütün selim fıtra Fıtratı bozulmayanlar teslim olurlar. Çünkü ona akli selim delalet eder. Bir denen aklını şeytan bozmamışsa, selim var. Akli selim ise evet Allah var iman eder. Akli bozuk ise şüpheye düşer. Ne diyorlar bugün de ateist mi olur? Ateist. Ve şüphe sahibi olur. Bir de buna his, his ve duygular, o duyular buna nedir? İnsanı gösteriyor yani Allah Teala dün müşrikler Allah'a şirk koşuyorlar ama e, e, denizde sallansalar rüzgar cemilerini sallasa teç Allah'ı çağırırlar. Yemin ederiz bundan sonra kış, şirk koşmalarız. Bir de kuruya geldiler bir de şirk koşarlar. Demek ki insan sıkıştı ya Allah çağırır. Allah'tan gidecek bir yerimiz yoktu. Ama tenha fantasi kaldı ya Mahmud ya Ahmet de çağırabilir. Şirk koşar. Ama hakkıyla sadece Hı. fıtrat. Bir de bütün şeriatlar kıyamet, e, dünya yaratılından bugüne kadar bunu ispatlamıştır. İşte bu üç tevhidi yerine getirdik arkadaşlar. Biz hakkıyla neyiz? Muvahhidiz, ehl-i sünnetiz, müminiz. Önümüzdeki ders inşallah e, rububiyet tevhidi sonra uluhiyet, sonra isim, sifat. Bu üç tevhidin üzerinde duracağız. Bu üç tevhidi bitirdikten sonra Allah'a iman rükünü biter. Bundan sonra diğer ikinci rüküne geçeriz. Evet, bugün de bu kadar. Allah Subhanahu wa teala hepimizi hakkıyla Allah'a iman edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.